الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين اليمين وعلى من تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص İlâ yevm din. Bugün bir muharram 1462. Hicretten Hicri senenin 1462. günüyüz. 1462 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ondan dolayı Hicri tarih o zamandan başlamış. Müslümanlar Elhamdülillah, ve la vel barai, bu tarihten itibaren yaşamışlar. Hazreti Ömer demiş, niye biz Hristiyanların tarihini alalım? Müslümanların özel tarihleri olması lazım. Ondan dolayı bugün gibi hicri. Neden alalım? Resulullah'ın doğum gününden hayır. Hazreti Ömer demiş, hicret İslam'ın zefer noktasıdır. Hicret, zefer noktasıydır. Ögünden yazalım tarihimizi. Evet, bugün Kader dersinin ikinci dersidir. Ehl-i Sünnet'e göre Kader, Kaza ve Kader inancını işliyoruz. Hangi kitaptan? Selefi Zalih'in Akidesi kitabından. Şimdi dedik Kader nedir? Kaderi alimlerimiz bir cümlede özetlemişler. Geçen ders onu okuduk. Çok çok güzel, özlü sözlüdür. Arapçada şöyle diyor. Diyor inna Allahu Teala alimun بكل şey. Allah Teala her şeyi bilir. Her şeyi bilir. بكل bi şey yani Allahu Teala hariç yaratan hariç bütün yaratılan nedir? Allah'a göre bir şeydir. Yani Allah Teala hariç bütün evrende ne varsa Allah Teala onu bilir. ve Allah'ın bilgisi muhitun bima kan ilmi ihata etmiş kapsamış kuşatmış neyi geçen olan bütün meseleleri bütün evrende olan şeyler. bima kan olan mazi eskiden ve ma se yekun ileride gelen kıyamet gününe kadar dünyanın evrenin sonu gelene kadar, cennetlik, cehennemlere kadar ne olmuş onu bilir onu. Ve ma lem yekun Ne olmuş ve ne olacak? Onu bilir. Ve lew kâne Eğer bir şey olsa, vuku bulsa keyfe yekun. Vuku bulsa bir şey, nasıl olur onu da bilir. Bu cümleyi biz anlasak, İnan ki kader meselesinde hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bakma sen senelerce insanları meşgul etmişler. Neyle? İşte kader meselesi zordur. İnsan iradesi var mı yok mu? Her şey Allah'ın elindeyse biz niye amel yapıyoruz? Allah niye bizi soruya çekiyor? Bir sürü abuk sapuk kelem meseleleriyle insan muhayyer mi? Seçim hakkı var mı yoksa musayyerdir Yani seçim hakkı yoktur. Evren akıntı alıp götürür onu. Bir sürü meseleyle kafamızı karışmış, karıştırmışlar. Ama selef akidesi Allah'ın dini olduğu için fıtrat dinidir. Çok güzel meseleyi açıklamışlar alimlerimiz. Yani selef Resulullah'tan kaderdeci gibi bütün akidemizi Resulullah'tan aldığımızda sallallahu aleyhi ve sellem her şey çok kolaydır. Yani o Bedeviler, Arablar, Sahrada, medeniyetleri fazla yok uydur. Bu dini çok güzel kabul ettiler. Yani bücünde ilim var, medeniyet var. Nasıl insan akıl mantıkı daha kabul etmez? Min bir evle. Daha evledir, biz o dini daha rahat anlayalım. Ama bizden olanın bir farkı var. Onların fıtratları bozulmamıştı. Bizim fıtratlarımızı Bozmuşlar. İşte oradan e, bu e, itikadi meseleler, çelen bize girdiği için bozulmuştur. Allah geçmişi bilir. Her şeyi bilir. Olacakta da olacağı da bilir. Ve bir şey olacakta olsa nasıl olur onu da bilir. Ve dünyanı bilir. Sonunu da bilir. Kader budur. Şimdi biz dedik, kazerin dört tane şartı var. Birincisi nedir? Bilim. İlim. Allah neyi bilir? Hey şeyi bilir. İkincisi? Birincisi ilim. ikincisi yazmış. Allah Teala levh-i mahfuzda bu ilmini kaydetmiş. Bir kitapta o da levh-i mahfuzdur. O kitapta ne olduğuna kim bakabilir? Allah Teala'dan hariç kimse bilmez o kitapta. Evet. En yakın meleki Cibril Aleyhisselam bile bilmez. O sırdır, Allah'ın bir sırrıdır. Üçüncüsü irade. İrade, i̇rade. i̇rade nedir? Allah'ın istediği gibi her şey onun istediği gibi beyöründe gider. Dördüncü yaratmak. yaratmak. Her şeyi Allah yaratmış. Bizim İnsanların fiilini de Allah yaratmış. Her şey Allah'ın yaratılışı bundan çıkamaz dışarı. Her şey Allah yaratmış. Her şey. Bugün biz ders yapıyoruz bunu Allah'ın Allah fiilleri, kulların fiillerini de Allah yaratmış. Bunu anladık. Bunu destekleyecek meseleler de var. Bu dört tane nedir dedik? Temeldir. Şartidir. Olması olmazıdır. Bu dört tane anladıktan sonra bunu destekleyecekler. Meseleler var, tabolalar var, kareler var. Bunları oturtacağız. Ortaya kader çıkacaktır. Bunlar da nedir? Allahü Teala insanlar kullarına zul zulmetmez. etmez Allahu Teala zulümden münezzehtir. Bunu da bilmemiz lazım. allah Teala zulümden nedir? Münezzehtir. Hiç zulmetmez. Allah-u Teala'nın kitabında zulüm yazılmamış. Diyor ben ey ibadi hadis kutsu hadiste geçiyor. Ben zulmü kendime haram kıldım. Kendime haram kıldım. Kendi nefsime zulmü haram kıldım. Yani Rabbil Alemin olarak ben zulüm etmem. Haram kıldım. Benim için haramdır zulüm. Ondan dolayı kullarımın da kullarıma da haram kıldırdım zulmü. Zulüm Allah miskali zerre, ayette geçtiği gibi ne yapar? Zulum yapmaz. Bu nedir? Bunu da, bu, bu da bir destek. O dört meseleye. Şimdi Allah erham kallahu biliyor, yazdı bilgisini, istedik gibi yaptı, istedik gibi de yaratıyor. Bir de, şimdi her şey Allah'ın elindedir. O zaman bir tane çıkar diyer ki, o zaman ben, bende ne kaldı? Şimdi işte bak karelere hepsini oturtacağız yerinde kader otomatik olarak ortaya çıkar. Doğru kader. Ehl-i sünnetin inancına göre kader. Şimdi bu dört tane meseleyi bildik ama bunları tamamlayacak meseleler de var. Nedir birincisi dedik? allah Teala zulüm yapmaz. Hiç zulüm yapmaz. O zaman Allah yaratsa senin fiilini zulümle yaratır mı? Hiç sana zulüm eder mi? Yetmez. Bu bitti. Şimdi bunları açıklayacağız. Ben ana çizgisiyle vereyim bir mesela. Ondan sonra bu müellifin okuyacak. Bunları hepsini açıklayacağız. Bir ana çizgiyle fikrimizde bir toparlayalım kaderin meselesini. Bir de Allah şer dünyada iki şey var biliyorsunuz. Bir her var, bir şer var. Şer hiçbir zaman Allah'a nispet olunmaz. Yani Allah zulüm yapmaz, şer de zulmü içindedir, değil mi? Şer zulümden olur. Şer nedir? Kötülük istemektir. Allah'u Teala haşa münezzehtir kötülükten. Yani allah Teala kulların fiilini yaratıyor. Ama bir şer kul yapıyorsa Allah'a diyemezsin, Allah benim şerimi yaratmış. Çünkü Allah şerden münezzehtir. O şer kulun istediğiyle oluyor. Şimdi dedik Allah zulüm yapmaz. Şer Allah'a nispet olmaz Üçüncü nedir allah Teala Kulları Fiillerini yaratıyor Ama kullara da seçim hakkı veriyor Anlatabildim mi Yani tamam Ben akıntının içinde geliyorum Dünyaya geldim İstesem istemesem seçim hakkım yoktur Dünyaya gelmişim o dünyadan da çıkarım Seçim hakkım yoktur Değil mi Çıkma elimde mi Elimde değil Allah ne yazmışsa olur bu dünya elimdedir, elinde değil. Bu dünya dönüyor. Hiç kimse dünyanın bir yağmurunu durutamaz, bir rüzgarını durutamaz. Dünya dönüyor, istesek istemesek. Ama bu yolculuk arasında çok kısa, bu dünyanın hayatıyla bir insanın hayatı nedir? Çok kısa bir meseledir. Değil mi? 60 sene, 70 sene bir insanın hayatı dünyanın ömrüne göre nedir? Hiçbir şey değil. Belki gözünü yum kapat Kader değil dünyanın ömründe. Yani şimdi gözümü yumsam kapatsam ben 70 sene yaşıyorsam bu saniye nedir benim ömrümde? Hiçbir şey değil. Dünyanın da ömründe 70 sene bir insanın hayatı bir şey değil. Ama Allah Teala bu 70 senenin içinde sen buradan buradan başlıyorsun burada bir ölümle bitiyorsun. Dünyayı doğumla celiyorsun, ölümle bitiyorsun. Bu arada sana ne veriyor Allah Teala? Bir avantaj veriyor. O da nedir? Seçim hakkı veriyor sana. O da nedir? Akıldır. Allah sana akıl veriyor. Herden şerri ayıracak kadar akıl veriyor. <gülüyor> Bunu bildik mi? Şimdi bu dört tane mesele o dört meseleye destektir. Allah zulmetmez. Ha? Allah şer Allah he, bir de Allah şerre nispet olduğu gibi Allah Teala bunu da bilmemiz lazım. Her zaman heyri emreder, şerden ne yapar? Nehyeder. Onun için Allah Teala neye şer ne olur nispet olmaz. Çünkü Allah Teala bütün kitaplara baksak, bütün dinlere baksak Allah Teala ne yapmış? Hep hayre emreder, şerden nehyeder. O zaman şer Allah Teala'ya nispet olunmaz. Bir de ne dedik? Kullara seçim hakkı vermiş. Bunu da bildik mi? Seçim hakkı vermiş. Yani kimse mazereti yoktur. Seçebilir. Çocuğuyla neyi ayırtabilir bir seçim vermiş. Bu oldu üç. Dördüncü nedir? allah Teala insanlara kılavuz da vermiş. Kılavuz nedir? Harite. Yol gösterici. Yani başımızı boş bırakmamış. Bizi sahraya atmış. Gidin yolunuzu bulun dememiş. Sahra'ya bizi koyarsan bir tane de elimizden türcel bu yoldur diyor. O da nedir? Resulları göndermiş. Şimdi adalet yerine oturdu mu? Hiç kimse diyebilir mi? Allah bizi istedir gibi yaratmış, istedir gibi de e, e, şerri, şerri yapıyorsam Allah istiyor diyemez. Neden? Çünkü şimdi bu meseleyi anladıktan sonra itikat, şey, kader meselesi çözülüyor. Şimdi dört tane ana mesele var. Kaderin neyidir bular rükünleridir. Allah dedi e, ilim yazmış ilmini istediği gibi yazdırmış, istediği bir de yaratmış. Bir de bunu dört tane destekleyici şeyler var. Allah zulmü zulüm yapmaz, şerri emretmez, tam tersine khairi emreder. İnsana seçim hakkı vermiş. Dördüncü yol göstereci peygamberlerde vermiş o zaman hiç kimsenin üzerine hüccet ne olmuş kalmamış Kalkmış, hiç kimsenin üzerinde kıyamat gününde bir kul gelip ya Rabbi sen istedin ben namaz kılmadım diyebilir mi haşa ve kefe diyemez Allah-u Teala Allah-u Teala diyer, sen istediğin gibi yarattın istediğin gibi e, meşi etin vardır beni de onların içinde yarattın ben de namaz kıl kılmayan yarattın Diyebilir mi kıyamet gününde? Hayır derler. Atın defterini. Defterde her şey var. Kıyamet gününde. Biz o defteri eskiden sahabeler nasıl anlamışlar? Ne kadar yücülü bir imanları var. Şimdi biz onu anlamak için çok kolaydır. Dijital kameralar var, kayıtlar var. Bu insanın basit, cüzi bir ilmiyle bütün saniyeler, bütün konuşmalar kayıt oluyor. Bunu anlayabiliyoruz. Devletlerde çıkartıyorlar. Fekeyfe allah Allahu Teala'nın azim Rabbül Aleminin e, defterinde her saniye kayıtlidir. İki tane melek var bizimle. Biri sağımızda, biri solumuzda. Rakiptiler bunlar. 24 saat bizimlendiler. Yani bunu anlamak için iki tane devlet kamera koymuş omuzuna senin. Her zaman bütün hareketin yedin, içtin, yattın, kalktın, kayıt edin. Sen hiç yalan söyleyebilir misin? Söyleme şansın yoktur. Söylesen tak diye o çıkar. E biz yani bu yakın olsun diye. Subhanallah bu sahabeler ne kadar büyük zatlarıymış. Ne kadar imanları varmış. Boşuna mı Allah Teala onları birinci kuşak seçmiş bu azim dini onlara teslim etmiş. Boştu mu bu? He? Demek ki Allah Teala biliyor. İbni Ab -ib Abdullah İbni e, e, Abdullah İbni Mesud dediği gibi Allah -u Teala diyor kalpleri aradı, yokladı yer üzerinde en sadık kalp, en yiğmişak kalp, en fıtır güzel kalp ashabu kiram olduğuna Allah Teala onun için peygamberleri onlara gönderdi. Ya gönderseydi Faris'te, ya gönderseydi Rum'da, ya Kutbilerde, Mısır'da gönderseydi, ya Afrika'da gönderseydi ya bilmem Avrupa'da gönderseydi o zamanlarda oralarda insanlar yamyam yam gibi yaşıyorlardı. bırak şimdi medeniyeti birbirlerini yiyirdiler. Tarih mi ne yazıyor? Ama Araplar hep fıtrat üzerinde. Bir de bir prentez arasında konunun haricinde bize hep yanlış anlatıyordu. İşte Araplar yem yemiyordur Resulullah'tan önce. Kâfi müşrikler. Kızlarını öldürüyordular. Bilmem ne yapıyorlar. Hep böyle şeyler anlatılıyor. Bu çok yanlıştır. Araplar o zamanda yer üzerinde en fıtrat selim olan Rasulullahı toplumudur. Kureyş ve Arablerdir. Bütün yarımadada. En fıtratları selim. adet ürflerine bağlı olan e, güzel iyilikle iyit, cömertlikte cömert. Sözünde ahdi vafa da ahdi vafa. Bütün iyi ahlaklar oraldadır. Ama bunun yanında 600 seneden daha fazla yok. Pardon. 1000 e, bi, bi, seneden daha fazla belki 1000. Bin, bin, kaç bin seneden onlara peygamber gelmemiş. Hazreti İsmail'den onlara peygamber gelmemiş. E, başıvaları boş kalmışlar. O kadar da yine muhafaza etmişler. Yine Allah'ı tanıyordular. Hanif din üzerine olanlar vardır. Hanif din üzerine olanlar çok insanlar vardır. Kimidir? Hem birincisi Resulullah iyidir. Resulullah Hanif din üzerine Nübüvvet gelmeden önce. Abu Bakir Hanif din üzerine idir. Varak bin Naufel Hanif bin üzerine idir. E, vesaire bir sürü Adamlar vardır. Hanif din üzerineydir. Ama bunun yanında da işte bazı hatalı şeyleri vardır. O da nedir? İşte kızdan utanırlar. Kız işte bir hata yapar. E, şerefe, e, e, irze düşkün oldukları için hassas konudur bunlar için. Kırmızı çizgidir. İslamiyet geldi. Bu yanlıştır dedi. Şerefe hassasiyetiniz kalsın, Ama kızları öldürmeyin. Ama onları güzel eğitimin, o zaman kızlar size nimet olur, nikmet olmaz. Bunu o zaman anlamıyorlar. Yani çok cüzi hataları var Onun haricinde çok güzel bir toplum idi. Onların ahlaklarının bir kısmı bu toplumlarda birbirinde maalesef yoktur. Evet. Şimdi biz bunu anladıktan sonra e, itikat meselesinde şey, kader meselesinde allah Teala zulm yapmaz allah Teala şer emretmez allah Teala e, peygamberleri göndermiş yol gösterici o zaman kimsenin hücreti Allah-u Teala üzerinde kalmamış ondan dolayı ondan dolayı allah Teala ne yapıyor? Kulu yaratıyor kulu yaratıyor seçim hakkı veriyor, yol gösterici de veriyor Diyor, doğru budur kötü budur bir tane gelip sana diyor, doğru budur, kötü budur. Senin aklın da var, vermişsene. Seç diyor. Sen, her'i seçersen, Allah'ın birbiri nimetidir. Şer'i seçersen, senin amelindir. Sen seçtin şer'i. allah Teala, seni yaratmadan önce, bak bu cümle çok önemlidir. Bu önümüze çıkar şimdi, önde. Bunu kulağınızda kaydedin. Seni yaratmadan önce, Biliyor bu tarihte filan kulu yaratır, o kul okula seçim hakkı verir, okul iyi seçer, kötünü seçer, neyle biter sonucu onu da biliyor. Yaratmadan önce. Ondan dolayı kimse diyemez Allah be, be, beni istemiş, Allah istedi benim fiilimi yarattı. Haşa ve kafan. Bu da çok önemli meseledir. Ondan sonra biz devam ederim ee, kitaptan okuduğumuz yerde. Şimdi şeyde kalmıştık. Ben sayfada tam evet. açtım ayra. Ehl-i sünnet ve cemaat. Elhamdülillah. Ehl-i sünnet vel cemaat Allahu Teala'nın itaati sevdiğine, onu emrettiğine ve bunu mükafatlandıracağına, masiyetten hoşlanmadığına, ondan nehyettiğine ve bunun ile cezalandırdığına inanırlar. Dilediği kimseyi lütfuyla hidayetiyle iletir, dilediği kimseyi de adaletiyle saptırır. O şöyle buyurmaktadır. Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstahinidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara saplanmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz bundan hoşnut olur, Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. İyi düşünün ki Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Evet. Şimdi dediğimiz gibi Allahu Teala ne yapar? İtaati emreder. Şerden nehyeder. Allahu Teala itaati sever. Güzel amelleri sever. Kötü amellerden nehyeder, buğzeder. Bu bir kaidedir. dedik. Yani dedi, bu kaideleri anlamak çok önemlidir. Niye Allah Teala'nın bir sürü ismi var? Esmaullahül Hüsnâ. Çünkü her insanın bir sürü ismi olsa bile, mesela bir insan çok lider ise birkaç tane isim takallarını. Hatta Araplar çok sevdikleri hayvana bile çok isim verirler. Aslan biliyorsunuz bütün insaniyet yanında aslan güzel bir hayvandır. Şey bakımından, neyi bakımından? iyiliği bakımından. Onun için aslanın 70 tane adı var Arap dilinde. Aslan başadıdır. Bir sürü adları var. O adlar o aslanın azametini anlatıyor. Gücünü anlatıyor. He? Kılıç. He? Kılıç meselen doğru. Kılıcın da bir kaç tane adı var. Neden? Çünkü önemli meseledir kılıç. Vesaire meselelerde. Bile teşbih Allahu Subhanahu ve Taala'nın da bir sürü ismi var. İsimleri nedir? Allahu Teala'yı anlatıyor. Allah nedir? Kerim'dir. Allah nedir? Rahim'dir. Gafurdur, Vahhab'dır. Bu adlar her birisi bir sıfattır aynı zamanda. Onu ne yapıyor? Allah'ın azametini yansıtıyor. Mesela bir insan kerim olabilir. Allahu nedir? Mesela Allahu Teala düz kerim u gafur. Allah -u Teala cömerttir, affedicidir. Cömerttir, merhamet edicidir. Rahimdir, gafurdur, rahimdir. Adam var, bir insan var. Çok cömertdir ama affedici değil. Ne yara? Hiçbir şey yaramaz. Cömertdir ama bir hata yaptığın önde hemen sana hiç affetmez dişler. Adam var affedicidir ama Çinlidir. unutmaz. Bu ne yarar? Yaramaz. Ondan dolayı Allahu Teala'nın bu sıfatları her bütün esma Allahü nedir? çamaldır. Allah'ın mesela Allahu Teala comarttır. insan da cömert. Ama Allah'ın cömertliği nedir? Cemal sıfatıdır, mükemmeldir. Cömertliğin zirvetinde. ondan oyna comartlık olmaz. Ama insanın cömertliği nedir? Cüzüdür, kendi bünyesindedir. Ne kadar bir insan dört dörtlük cömert olsa Allahu Teala'nın cömertliğinin bir cüzüdür. Ne kadar rahim olsa, merhametli olsa cüzüdür. Ama Allahu Teala nedir? Mutlak. Merhametlidir. Mutlak comarttır. Onun için Allahu Teala ne diyor burada? Allahu Teala yuhibbut ta'ate. allah Teala itaati sever. İtaat nedir? Allah'ın emrettiği bütün emirlerdir. Bu emirler Allah neyi emreder? Ta'ati sevdiği için güzel amelleri emreder. Allah güzel amelleri sever. Ve onu emreder. Teşvik eder. Bir sürü bilirsiniz dinimizde hadis var. Neyi teşvik ediyor? Güzel amelleri, güzel ilimleri teşvik ediyor. Ve o aleyha. Onun karşısına da mükafat verir. Güzel ameli sever, mükafat verir. Bu bir kaidedir. Bunu insan da alıyor allah Teala'dan. Şimdi bazı arkadaşlar var anlamıyorlar meseleyi. diyorlar nasıl olur Allah Teala Gafurun Rahimdir, İnsana da Gafurun Rahim diyoruz. Bazı sifatlar var Allah'a hastır, kul müşterek olmaz onda. Mesela lafız Celale hiç kimseye Allah diyebilir misin? Hiç öyle değilmez. Bazı Allah'ın adları da var, hiç kimseye veremezsin. Mesela halik yaratan, hiç kimseye diyebilir misin bu haliktir? Ne dersin bu Abdul Haliktir. Cabbar Cabbar Cabarut yani Kudret en güçlü kudret Sahibi kimdir Allah'tır ondan oyna senin cüzülü kudretin O zaman Abdü Cebbar Diğer isimler olabilir Mesela Gafur Rahim ha? Bunlar verilebilir ama bunun mükemmelliği Abdül Gafur Abdül Rahim Değilmesi lazım ama bir insana Diyebilirim vallahi Muhammed kardeşimiz çok rahimdir. Bir tene gelir diye nasıl Allah'ın sifatını verirsin buna? Olur. Bu meseleler olur. Ama Allah-u Teala'nın sifatları dedik mutlaktır. Ondan dolayı sen çocuğuna ne dersin? Bak oğlum başarılı olsan ben seni hediye alırım. Ben seni tahtile götürürüm. Yani karşılığında bir emir yapıyorsun ona. Oho diyorsun. Başarılı olsan mücafayetin var. Allah-u Teala'da itaati emrediyor. Karşılığında mükafat verir. Ama allah Teala'nın mükafatı mutlaktır. Hiç kimse onun mükafatında ne dur diyebilir, ne mükafatı biter. Ebedidir, sermedidir. Evet. Bir de insan, asılda insan oğlu nereden çıkmış? Ha? Cennetten. Allah bizi cennette yarattı. Babamızı cennette yarattı, bizi belinden indirdi. misak kaldı bizden, tamam mı? İnsan oğlu cennetten çıkmış. Bu dünya cennete garip bir dünya değil aslında. Ama bu dünya cennetin sembollüh diyelim, tabir caiz değil ama mü, müteşabih şeyleri var. Yani biz biz cennette aynen insan olacağız. Olmaz bizi kanatlarımız olsun uçalım öyle bir şey olmaz. Aynı nitipteyiz. Ama ne olur? 33 yaşında oluruz. Cenz oluruz. Ee, daha güzel şeylerimiz olur. E, şekillerimiz olur. Ama aynı insanız. Ama cennette de mesela muteşabih meyveler var. Ayette geçiyor. Yemekler var. C dünyada cennetlerin bir şeyidir. Onun için allah Teala insanları yaratırken de bu dünyaya Allahü Teala emir veriyor. Yani biz Allahu Teala'nın istediği gibi yaşayacağız. Cennet örnek yerdir. Bu da müteşabih var yaşama. Burada adalet var, cennette adalet mutlaktır. Allah diyor, yer üzerinde zulm var, siz zulmetmeyin çünkü cennette zulüm yoktur. Anlatabildim mi? Ondan dolayı Allahu Teala ne yapar, itaat emreder, onu mucafetini verir ve masiyeti nehyeder ve ona ceza verir. Sen dersin çocuğa, bak başarılı getirmesen artık seni ne tahtile götüreceğim, ne harcık vereceğim, belki döyeceğim. Bu nedir? Cezadır. Ve yani Allahu Teala de emre uymayanlara ne verir? Ceza verir. allah Teala istediğini Hidayete faziletiyle, minnetiyle vardırır. Ama istediğini de dalalete neyle vardırır? Hikmetiyle, adaletiyle. Allah'ın bir hikmeti var bir tane dalalete varıyor. Allah'ın bir ilmi var. Her şey Allah'ın Allahu Teala'nın ilminin kuşağındadır. Ama Allah Teala diğer burada ne lazım bize? Bize lazım o ölçüleri koyduğumuz. Allah Teala zulüm eder mi insana o zaman hiç zulmetmez. etmez. Yani beni saptırdı Haşa vakıfe diyelim. Allah kullusun. Ben sapsam diyebilirim Allah saptırdı beni. Hayır, Haşa vakıfe diyemem. Çünkü Allah Teala bana seçim hakkı vermiş. Bir de bende kaile var dedir. Allah zulm etmez. Allah şerr'i emretmez. Şer ona nispet olunmaz. O zaman taşlar yerinde oturdu mu? Oturdu. Eydir niye niye bir sürü insan e, Allah'ın emrine uyuyor bir sürü de uymuyor demek ki uyan da var uymayan da var uyanlar neyle uyuyorlar kendileri seçip uyuyorlar ama biz dedik dünya kapsamı evren kimin kontrol altındadır tabiri caizu allah Teala dünyayı hepsini kendisi yarattığı için her şey kendi kontrol altındadır evet ama biz neyiz biz çok zayıf bir kuluz. İlmimiz nedir Allah'ın ilmi yanında? La şey. Hiçbir şey değil. Ve ma utitum minel ilmi illa kalile. Size ilimden ne verildi? Çok az. Bak bize çok az ilimler verdi. Neler yapıyoruz. Ama bu ilim Allah'ın ilmi yanında la şey. Cüzidir. Cüzünün cüzünün cüzüsüdür. Yani bir tanenin milyarları var. Parasını sayacak adam tutuyor. Kaç tane adam var? Parasını sayıyorlar senin de on tane kuruşun var. Sen onun yanında nesin? Senin de paran var, onun da parası var. Ama seninki çok cüzdür. Hiçbir şey değil. İşte ilim ne? Allah'ın ilmiden kulun ilmi. Bir de allah Teala yaratandır. Biz onu sorguya çekebilir miyiz? Çekemeyiz haşa ve kef. Ama o istediğini sorguya çeker. İstediğini, dünyayı istediği gibi yaratır. O yaratandır. Bir ara sen bu konuda nesin? O mecbursun. Kulsun çünkü. Sen patronuna bir şey diyemiyorsun dünyada. Bir fabrikada çalışıyorsun, bir atölyede çalışıyorsun. Ya patrondur istediği ve yapıyor. Ben ne yapabilirimdir? Değil mi? Bunu biz bunu an bunu anlayış gösteriyoruz. Ama Allah Teala yaratandır. Bazı insanlar cahilce çıkıyor diyor. E ben ne yapayım? Allah Teala istedi. Aşağı yukarı. Ayati kerime ne diyor? Zümer Surası 7. İntekfuru Eğer siz küfretseniz allah Allahu Teala'ya reddetseniz, inanmasanız fe inna Allah'a ganiyün ankum. allah Teala sizden müsteğnidir. Yani size ihtiyacı yoktur. Bu dünya hadiste geçtiği gibi Allah-u Teala diyor ki bu dünyada bütün yar yarattığım kullar, hepsi bir kalpte olsa, bir adam tipinde olsa, hepsi reddet seveni, benim mülçümden hiçbir şey değişilmez. Örnek de veriyor. Diyor, nasıl bir iplik, incecik iplik var, elbise dikiyoruz. O ipliği bir aküonusa batırsan, çıkartsan, o ne kadar su alır? He? Hiç la şey o kadar ilmimden bile eksilmez benim diyor. Malımdan, mülkümden eksilmez. Yani bütün kullar Allahu Teala'yı Hazret Adem'le dünyanın akraklarına yok dese allah Teala etkiler mi? Hayır. Ama kim zeral eder? O kullar zeral eder. allah Teala'nın cehennem dolmaz. Kim derse cehennem dolar yanlış şey. Cehennemi allah Teala öyle yaratmış ki Dünya bitür, hesap bitür. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme. Cehennem yerinde duramıyor. Cehennem yerinde duramıyor. Allahu Teala ediyor. Beni doldur yani. Hel ayette geçiyor. Var mı daha? Cetinin diyor. Dolmaz diyor. Ben istiyorum. Dol, dolmak Allahu Teala diyor. bana söz verdin yaratılıcın dolduracaksın beni diyor. E ama allah Teala hesabı kesmiş, bitmiş. Cehennem öyle büyük yaratmış ki. Ganidir. Dedikçe niye büyük yaratmış? allah Teala edebilirdi. Bir, bir kişiliğe kadar limit yaratsın. Millimetre. Ama Allah-u Teala ganidir. İnsanoğlu insanoğlu alimler diyorlar ki ilişkiye girerken milyonlarca ne çıkartıyor? Meni çıkar Kaç tane görüyor bir tanesi. Bak milyonlarca bir tanesi görüyor. E Allah Teala cehennemi o kadar ganidir, büyük yaratır. Cenneti o kadar büyük yaratmış. En son çıkan cennetten ya Rabbi nereye gideyim? Her şey dur her şey yerleşmiş. Bana yer kalmamış. Ne kadar üstürsün? Diyor bu kadar. Diyor git sana on misli o kadar verdim. Allah ganidir. Cehennem böyle yerinde duramıyor. Hatta Allahu Teala Hadiste geçtiği gibi ayağını cehennemin içine sokar. O zaman ne olur? Cehennem süser. Anlar ki iş bitmiş. O zaman tamam. Ebedi olarak cehennem süser. Başlar bir şey orada işlemeye. Kimiyden? Allah kurusun. Oraya girenlerden. Cehennem ehliyden bu da Allah'ın bir sıfatlarındadır hadiste geçtiği gibi Allah'ın bir sıfatlarını hadiste geçtiği gibi delillerde geldiği gibi inanırız ama nasıllığını bilmeriz, tevil etmeriz teşbih haşa ve kefeyic etmeriz bir de müfavvize gibi de anlamını da anlamını da Allah'a bırakmarız bazı arkadaşlarımızdan duyuruz, Allah konuşur diyorlar, soruyorlar nasıl konuşur, diyorlar konuşur bu, müfavvize akidesidir. Hayır, Allah harifle konuşur. Bunu biz biliyoruz. Ama nasıl konuştuğunu bilmiyoruz. Allah'ın eli var. Evet, el eldir. Arapça konuşuyor Rabbil alemin. Diyor, ben Kur'an'ı Arapça indirdim. Hatta anlayasınız. Ama el nasıldır? Bunu biz bilemeyiz. Çünkü sahaba sormamış Resulullah'tan bunu. Bilemeyiz mi? Aleyküm Evet, Allah ganidir. Sizden hiçbir şey istemez. Sonra ayetin devamı ne diyor? وَيَرْضَ لِعِبَادِهِ وَلَا li لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ Siz etseniz, Allah ganidir. Size ihtiyacı yoktur. Ama allah Teala onu bilin ki çifri kullarına razı olmaz. Çünkü Allah çifri emretmez. Kullarına razı olmaz. Allah hiçbir zulmü kabul etmez. allah Teala Sadece kifir değil. Sadece kifir değil. Hiçbir zulmü, hiçbir gü güzel olmayan inşallah Teala kabul etmez. Hadiste geçiyor. Diyor Muaz İbni Cebel e, e, e, bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya ama az cennette gördüm e, senin şeyini e, villeni Çatonu, içinde de cariyeler varıydı. Muaz kıskanır diye şey yapmadım. Ee, hemen üzümü çevirdim. Ya Resulallah, senden kıskanırım. Muaz meşhuruydu, çok kıskancıymış. Hatta diyor ki bir tane geliyor ya Resulallah ben görsem e, e, ailemden bir tane e, bir odada ne yaparım? Muaz diyor hemen onun kilicimi çekip öldürürüm onu. Resul, sahabeler e, şey yapıyorlar. Resulullah diyor Muaz'ın kıskançlığına şey mi bakıyorsunuz? E, yani tacüple mi bakıyorsunuz? Vallahi diyor ben Muaz'dan daha kıskancım. Allah da bizden daha kıskançtır. Onun için Allah kıskanç olduğu için kullar üzerine fahiş bütün meseleleri haram kılmış. Allah niye zine zineye haram kılmış? Çünkü Allah Teala bu Fahiş, güzel işleri sevmez ve ona emir etmez. Çirkin işleri. Çir bütün çirkin işleri Allahu Teala sevmez ve ona emir etmez. Evet. Ondan dolayı allah Teala kifri razı kılmaz. وَاِنْ تَشْكُرُوهُ Eğer siz şükretseniz يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer siz şükretseniz Allah -u Teala onu da razı kılar, razı olur. Yani Allah Teala şifre, razı olmaz. Neden razı olur? O zaman seçim hakkını burada içime vermiş, kula vermiş. Allah Teala demiyor ben yarattım siz istediğiniz gibi yapamazsınız. İnanamazsınız, istediğiniz gibi de mümin olamazsınız. Hayır burada diyor bu seçim hakkını size verdim. Sonra ne diyor? Ayetini ile bitiriyor. Ve la tezyuru vaziratun wizra ukhra. Hiç kimse hiç kimsenin günahını taşımaz. Bu da bir qaydedir, kaderde. Hiç kimse hiç kimsenin günahını taşımaz. Bizde bir atasözü var. Diye çet ayağından asılır, koyun ayağından asılır. Kasabın şeyinde. Herkes kendi suçunu, günahını çeker. Hiç kimse kimsenin günahını taşımaz. Anlatabildim mi? O eğer bunu kullar için söylüyorsa daha evledir Allahu Teala hiç kimsenin günahını şey yapar mı Allahu Teala? Yani bir tene günah işletir onun iradesinin haricinde her şey kendi günahının cezasını çeker. Allah Teala da günaha emretmemiş. Bu, bu ne oldu bizde? Bu ayet apaçık qaydeyi açıklıyor. Şimdi biz o ölçüleri bildiğimiz için bu ayetini güzel anlıyoruz. Çince ayetine diyor o da Hucurat suresi aynen 7. ayette "Ve alimu enne fikum rasulullah" Bilin ki sizin aranızda kim var? Resulüm var diyor. "La yuṭi'ûkum fî kesîrin min el-emr." Eğer Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin istediğiniz gibi meselelerde olsa "La'anittum." Fakat Allah حبب إليküm el-îmânı ve zeyyenehu fi kulubikum fi kulubikum ve keraha ileykum el kufra vel fusuka vel isyan ulaike hum er rasidu Resul orda ne diyor? Diğer ayet diyor? Allahu Teala diyor "Lev ensakta". Bu dünyanın malı senin olsa ey Muhammed, ey elçim. Bu dünyanın malı senin olsa bunu infak etsen insanların kalbiniz Atrafını toplayamazsın. Yanlıştır. Bir tane ben parayla insanların e, sevgisini alırım. Sevgi parayla alınmaz. Değil mi? Alınır mı? İmkanı yoktur. Para bittiği yerde sevgi de biter. Ama neyden alınır? Allah. Bu Allah'tandır. Allah sevgiyi koyar kalplere. Onun için diyor Resulullah Allah Allah kalbinizde imanı sevdirdi. Buna ne delalet eder? Allah Teala imanı emrediyor. İtaati emrediyor. Güzel işleri emrediyor. Çirkinliği, fahişi, fahiş işleri ne yapıyor? Ne ediyor? Ve zeyyenehu fi Sizin kalbinizde onu süsledi. Yani iman kalbe girerken insan rahat oluyor, mutlu oluyor, sevinçli oluyor. Ama mahsiyet insanın içi karalıyor. Bak inan ki bir tane zina yapsın. Namaz kılan değil ama bir zerre iman var ise kalbinde. Yani Müslüman toplumda olan bugün de biz tanıdığımız insanlar. Hiç Allah'a yere gelmemiş bile. Zina yaptıktan sonra iç rahat değil. İçki içer, içki iç, ayındıktan sonra iç rahat değil. Çünkü Allah Teala kalplerde o şeyi sevdirmedi. Ama şeytan sevdürüyor şeytanın sevdikleri de sevdirdiği meseleler de pansuan gibidir pansuan gibidir yani o, o arada hissedersin El, o pansuanın şeyi gittiğinde acı hissedersin ama Allah Teala'nın sevdirmesi fıtrattır yerleşiyor hak yerini buluyor onun için diyor imanı kalbinizde sizin süsledi onun için bir adam bakıyorsun bir kelimeden etkiliyip Hemen mümin oluyor, bütün günahı bırakıyor. Dönüyor Allah'ın yoluna. Ve kerhera ileykumül kufur, Onun tersine diyor çifri. Fusuq. Doğru yoldan çıkmayı, isyan, isyan etmeyi ne yaptı? Sizin kalbinizde fıtrat olarak bunlara güzel bakılmaz. Bugün de dünyanın her yerinde bunlara güzel bakılmıyor. Çafir toplumunda da bunlara güzel bakılmıyor. Güzel bakılmıyor. Hiç kimse zine işler mi çıkar diyor ben zine işledim. Hiç kimse demez. Tam tersine. Bir tane böyle aklı selim ise mekaneti var ise bir bir ülkede bir e, toplumda e, zineyi gizli işler. Çünkü eşkar çıksa biliyorsunuz işte bizim de burada bazen siyasetçilerin zine işleri çıkıyor. Hemen ne yapıyorlar? Görevlerini bırakıyorlar. Çünkü bu Allah Teala bunu fıtrat olarak topluma insan oluna buğuz götürüyor. Bak sigara, sigara çok basit bir şeydir. Sigara niye sigarayı mekruf görüyeler güzel yerlerde de içmiyorlar? Hep tuvaletlerde, kıyılarda, köşelerde sigara içenler içer. Çünkü fıtrata aykırı bir şeydir. Allah kalpte süslememiş onu, ikrah ettirmiş onu, güzel yerleştirmemiş. Hiç gördün mü? Bir, o, bir çocuk babanın önünde sigara içsin. Sigara içiyorsa babası gelse gizliler. Neden? Çünkü kalbe fıtrata yıkırıdır. Vakası. Buna benzer şeyler. allah Teala işte bu çüfür, çifir, çifir fısuk-ı isyanı kalpte süslemiş ula'ike humur raşidun. Kim raşidlerdir? Kim raşidlerdir? Allahu u Teala'nın işte bu iman kalbinde süsleyenler raşidlerdir. Allah'ın yoluna uyanlar. Evet. Şimdi diğer şey okuyalım. Allah'ın saptırdığı kimsenin kendisini savunmak için ileri sürebileceği hiçbir gerekçesi olamaz. Çünkü Allahu Teala hiçbir bahane bırakmamak için peygamber göndermiş ve kulun ameli de kendisine kulun amelini de kendisine izafe ederek bunun kendi kesbi yani kazancı olduğunu söylemiş ve onu ancak gücünün yettiği şeylerle hükümlü tutmuştur. O şöyle buyurmaktadır. Bugün herkes kazandığının karşılığı verilir. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki İnsanların peygamberlerden sonra bir bahaneleri olmasın. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Evet, şimdi biz burada neyi anlatıyor? Burada Allahu Teala hicreti kulun üzerinden kaldırmış. Yani kul kıyamet gününde gelip Allah-u Teala önünde hicret gösteremez. Yani sen mahkemeye çıktın elinde delil var seni suçlamışlar ben hayır yapmamışım diyorsun. Filan gün filan yerdeydim. Ben öyleydim. Ben öyleydim. Kendini savunursun. Ama elinde hiçbir hicretin olmasa savunamazsın. Yani suç usluya savunabilir misin? Savunamazsın. Bir kul Allah'ın karşısına çıksa kıyamet gününü eğer suç işlemişse üzerinde hiç inkar edemez, savunamaz. İstediği şeyi, istediği şey hepsi kaydedir. Hepsi kaytedir. Ondan dolayı Allahu Teala hücceti kesmek için ne yapmış? Rasullar göndermiş. Artık kıyamet günü rasullar geldiğinde hiç kimsenin hücceti kalmamış. Neden? Hücceti kesmek için yol gösteren peygamberler göndermiş. Her şeyi göstermişler. Adenze Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Teraktukum ala meheccetil beyza. Bir apaçuk bayaz bir alana koydum sizi. Leyluha kenahari. Gecesi gündüz gibidir. Yani gece karanlık tarafı yoktur. Ben Vallahi kayboldum. Geceye den geldim. Yolu bulamadım. Böyle bir şahsi yoktur. Gecesi gündüz gibidir. Bu, ta, bu masa gibi bambayazdır. <gülüyor> La yezigu anha illa halik. O yoldan kayan kaymaz illa halak olur. Onun için apaçuk heccet kakılmış. Heccette nasıl olmuş? Her, her topluma kendi içlerinden peygamber göndermiş. Arablara bir İngiliz gönderseydi olmazdır ya Rabbi biz anlamıyoruz bunun dediğini. Farslara başka gönderseydi olmaz diye Arabi, Arablara Arablardan, her kavmın kendi dilinden peygamber gönderilmiş. Aa, bizim de peygamberimizi kime göndermiş Arablara, ybize e ne biz Türküz diye var bunu dediğin. Yani. Ama Allah Teala bizim son dinimiz olduğu için bütün kavimler peygamberleri kendi alanlarına idir, kendi köylerine, kendi ülkelerine, kendi kavmlerine idir. Bizim peygamberimiz kıyamet gününe kadar bütün dünyaya gelmiş. Allah onu da öyle kolaylaştırmış. Tarihte de bu ispattır. İslam dini Mekke'de başladı. Nerede bitti? Ta Rusya'nın sınırında bitti. Ta Afrika'nın sonunda bitti. Ta Endülüs'e kadar gitti. Bugün de İsparta, Kıs, İspanya diyorlar. Bütün yerlere gitti. Her çeşin dilinde de alim Allah yarattı bunlar için. Hüccet kalktı. Bugün de her dilde Kur'an tercüme olmuş. Her dilde dersler var. Her dilde alimler var. Bu dinimizin allah Teala kolay tarafıdır. Onun için allah Teala kulların üzerinde hücceti kaldırmıştır. Kıyamet gününde gelip hüccet gösteremez. Gösterse de yetersiz olur. Ve la uzra lehu Üzrü yoktur. Mağzireti yoktur. Sonra ne diyor allah Teala? Kulu da diyor, kulu da amelini kendine nispet ettirdi. Bir kul kendi amelini seçer. Çünkü allah Teala ona ne verdi? Seçim hakkı verdi. Hiç kimse diyemez. Ben sen istedim ben kötülüğü yaptım. Diyebilirsin, şimdi diyebilirsin. Şimdi mahkemede değilsin tabi. Diyebilirsin. Ama yarın hakimin önüne çıktın her dediğin kahvede dediğin, sokakta dediğin söz hakimin önüne geçerli mi? Geçersizdir. Orada avukatın var senin. Avukat der böyle konuş. Böyle konuşsan lehinedir, aleyhinedir. Her şeyin bir kuralı var. Kıyamet gününde sen azim Rabbül alemin önüne çıkıp diyebilir misin? Ben böyle yapmadım, sen böyle istedin. Geçersizdir. Her deliller meydandadır. Defter ince defter yazıyor. Bu kadar da olur mu? Olur. Miskal-i zerre. Zerre nedir? Gözden görünmeyen bir onu bile defter inceliyor, yazıyor. Bir miskal-i uf! Gözden görünmeyen bir amel yapsan, her ise her yazılır, şer ise şer yazılır. Allahu Ekber. Nasıl sen gelip Allah-u Rabbil Aleminin önünde çıkıp maziret gösterirsin? Ondan dolayı allah Teala'nın adaletinden dolayı, adalet, mutlak adalet sahibi olduğu için zulmetmez ne yaptı dedik? Elçiler gönderir. Yol gösterir, hakkı gösterir. Ben de bu haktır, bunu istiyorum senden der. Ama Allah'ın bir adaletinden de, bu da yeni bir ölçüdür aynen, Allah'ın bir adaletinden de kulun yapamadığı meseleyi mükellef kılmaz onuyla. Yani Allahu Teala bana demez bu dağı al, buradan söç oraya bırak. Bunu Allah Teala istese zulümdür. Değil mi? Allahu Teala ya zulüm yakışır mı? Yakışmaz. Ondan dolayı Allah Teala bize taşıdığımız kadar bize hüküm, ver, şey verir, eee, mükelleflik verir. Taşıdığımız bildiği kadar sal alabilirim. Namaz kıl kılabilirim. Zekat ver verebilirim. Bunu içme içemem, bunu öldürme öldürmem, bunu öldür öldürürüm. Bunlar nedir? İnsanın iradesi altında. Yapabilir ama bu dağal yerinden bu denizin yerini değiştir, bu nehrin şeyini değiştir. Bu gücüm yoktur. Bunu beni Allah-u Teala vermez. Bu da Allah'ın nedir? Adaletindendir. Ondan dolayı kulun hiçbir icceti kaldı mı kıyamet gününde? Kalmadı. Bu da kesildi. Ayette ne diyor? Ee, Gafir Surası 17. ayette El yevme tujze kullu nefsin bime kesebet La zulmel yevm bugün gün kıyamet gününde her nefis her insan, her varlık ne yapmışsa onun karşılığını görür. La zulmel yevm Bugün zulüm yoktur. Kıyamet gününde bir miskalizlere zulüm yoktur. Hak yerini bırakın. Hak terazisi kıyamet gününde kurulur. La zulme yûm. Allah omen men asdaq minallahi kîle. Allah'tan da en doğru sözlü var mı? Haşa ve Diğer ayette insan suresi 3'te ne diyor? İnne hedeynehû sibîlâ. Biz ona yolu verdik. Yolu gösterdik. Haritayı verdik. Elçi de göster gönderdik. Bu haktır, bu batıldır. Bu cennet yoludur, bu cehennem yoludur. Sonra ne diyor Allah Teala? İmme şakiren ve imme kafura. Yen yani şükredenlerden olur, yen yani küfredenlerden olur. Demek ki burada ne var? Allah'ın dediğine göre seçim hakkı var kulun. İstesen sen doğru yolu seç. E ben doğru yolu görmedim. Hayır, elçin vardır. Geldi. Camide, mahallede cami vardır. Beş vakit Allahu ekber çağırırdı. İmam vardır, vardır, heccet kalkmış her çeşit üzerine. Anlatabildim mi? Heccet kalkmış. Biraz desen sen arayacaksın. Seni sokakın ortasına baban evden atsa ne yaparsın? Sokakta mı yatarsın? Muhakkak gidersin bir akrabanı aklın var. Ondan sonra gidersin onu buraya koyarsın, onu açılarsın, bir iş bularsın, ekmeğini kazanırsın. Her insan öyledir. Eçmeyi nasıl kazanıyorsan da ahiretin de bulmak zorundasın. O daha önemlidir. Sen geçici meseleyle uğraşıyorsun. Asıl meseleyi bırakıyorsun. Olmaz böyle bir şey. Evet. O bir ayette ne diyor? 5. Nisa Suresi 165. Diyor ki ben peygamberleri gönderdim. Hatta insanların üzerinde hüccet kalmasın. لَاِنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حِجَّتُنْ بَعْدَ الرُّسُلُ Kıyamet gününde Resul'lardan sonra insanlar gelip Allah-u Teala'nın önüne hicjetle çıkmasına. Ben bilmiyordum. Ha, hakikaten bilmeyenler var ise Allah-u Teala ne diyor? Bilmeyenler varsa ise olur? Ki var. Mesela peygamberler arasında çok insanlar varmış. Ölmüş peygamber görmemişler. Resulullah dedikçe binlerce sene Hazreti İsmail'den Hazreti Resulullah'a kadar o mesafede insanlar ölmüşler. Vesaire meseleler. Bunlar ne olur? Bunlara ehli fetre diyorlar. Allah'ın adaleti var. Bugün de olabilir. Dünyanın kıyısında bir tane İslamiyat'ı duymamış. Yani yaşamış, ölmüş, İslamiyat'ı duymamış. Bunu Allah cehenneme atar. Allah dediğine zulmeder mi? Etmez. Adaleti nedir? Mutlaktır. La zulm elüm bugün hiç yoktur. E bir dene gelir diğer ya Rabbi ben şimdi anladım kıyamet gününde sen varsın ben bilmiyordum. E fal haklıdır adam. Bilmiyormuş. Allah Teala ne yapar oladı? Kıyamet gününde imtihan ederolar. E ne dersin vallahi bir tane işte kıyamet gününde Allah'ın azametini gördüm. Amen tü diyor. Hayır. O sen burada aklın var kullanıyorsun. Ben uyanığım. Nasıl bir dene diyor kabire girdim, na kürnükür gelir, münker ve nekir gelir. Ben ona istediğim gibi cevap veririm. Sen burada böyle de gir oran toprağın altına, bambistanın gibi cevap verirsin. Anladın mı? Orada her şey senin atın. O dünyada fıtratın neyse öyle cevap verirsin. Fıtratın selim ise orada Allah'ın adaletiyle o fıtrat üzerine cevap verirsin. Eğer iyi cevap verirsen cennetlik olursun. Kötü cevap verirsen cehennemlik olursun. Allah'ın adaleti mutlaktır. Hatta öyle bir adalet var. allah Teala diyor, hayvanları birbirine kısas yaptırır. Bir boynuzlu koç, boynuzsuz bir koça şey, şey atmış, boynuz atmış. Ne derler Türkçe'de? Toslama. Toslama. E bu adaletsizlik mi? Adaletsizliktir. Onun boynuzu yoktur. Sen niye ona saldırdın? Kıyamet gününde getirir. Çizsini ondan onun hakkını alır. Ya ne kadar adalet. La zulmel yevm. Bugün zulüm yoktur. Mutlak adalet o sağlanır. Allah'ın huzurunda. Onun için peygamberler gönderdik. Diğer ayette ne diyor? Bakara suresi 286'da La yükellifullahu nefsen illa vis'ahâ. Allah nefsin yapabildiği yapabilmediğini mükellef kılmaz. Yapabildiğini sadece mükellef kılır. Bu da bir kaide. Diğeri nedir? Yedinci Kehif surası yirmi dokuzuncu Femen şâ'e fel yu'min ve men şâ'e çift İsteyen iman edebilir, isteyen küfredebilir. E, ya Rabbi sen beni yarattın, ben nasıl isteyebilirim? Hayır. İsteyen demek ki Allah bize seçim hakkı vermiş. Biz aklımızı iyiye kullansak imanı seçeriz. Kötüye kullansak şifri seçeriz, isyanı seçeriz, karşı gelmeyi seçeriz. Bunu Allah bize emretti. Hayır, biz fiilimizdir bu. Biz seçtik. Dedik ki şer Allah'a nispet olunmaz. Çünkü Allah şerden sakındırmış. Ne yapmış? Tamam şerri kendisinin iradesi altında oluyor. E o da yaratandır. Her şey iradesinin altında olur. Kontrol altından bir şey çıkmaz haşe fakat. Her şey onun iradesi altında. Evet sonra ne diyor? <gülüyor> fakat sonsuz rahmet sahibi olduğu için Allah'a şer nispet edilmez. E, fakat sonsuz rahmet sahibi olduğu için Allah'a şer nispet edilemez. Çünkü hayrı emretmiş, şerri yasaklamıştır. Şer ancak çeşitli durumlar gerektirdiğinde Allah'ın takdiri ve hikmetiyle meydana gelir. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Sana isabet eden her iyilik Allah'tandır. Sana isabet eden her kötülük de kendindendir. Allah-u Teala zulümden münezzeh, mutlak adaletle muttasıftır. Evet. Bu şey e, bu paragrafa açıklayalım. Burada da müellif ne diyor? ehl sünnet vel cemaat neye inanırlar dedik? Şer Allah'a nispet olunmaz. Bi-eyyi min el vucuhi Hiçbir kesinlikle, hiçbir gerekçeyle, hiçbir sıfatla, hiçbir cüz'i katiyen şer Allah'a nispet olunmaz. Çünkü bizde ölçü var. Allah nedir? Şerri istemez. Şerri buğz eder. Şerde nehyetmiş. Tam tersine şey yapmış. Hayre emriyle. Ne? Allah Teala şerre Şer Allah-u Teala'nın ne zatına, ne sıfatına, ne isimlerine nisbet olunmaz. Yani mutlak şekilde allah Teala Teala'ya hiçbir şekilde şer nisbet olunmaz. Ne de fiillerine. Çünkü Allah sıfatları çamal sifatıdır. Rahmet, adalet sıfatı çamaldır. Ondan dolayı ona emir olunmaz. Allahu Teala neye emreder? Hidayeti ihsanı, heyri emreder. Neden nehyeder? Küfrü, şirki, e günahı, e isyanı emreder. Şer olsa Allah'ın e e yara yarat yaratan, yara yaratılan insanlarında şer nisbet vuku bulsa o neyle olur? Allah'ın hikmetiyle olur. Balık bir hikmetiyle. Allah nedir? Hikmeti de mutlaktır. En hikmet sahibi kimdir? Allah'tır. Hikmeti mutlaktır, kapsamlıdır. Bir hikmeti var ki bunu koy buluyor. Anlatabildim mi? Şer var ise de onun hikmetiyle olur. Onun hikmetiyle olur. Onun nafiz iradesiyle olur. Çünkü Allah'ın iradesi isteği geçerlidir. Hiç kimse Allah'ın Yarattığı evrende Allah'ın istediği sadece geçerlidir. Onun haricinde hiçbir şey geçerli değil. Ayet-i kerimede ne diyor? Nisa surası yetmişte, kuzda. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ Allah. Bu da kaidedir. Bak bu ayet kaderde bir kaidedir. Sene isabet ettiği bütün haseneler, güzel nimetler kimdendir? Allah'tan bilmemiz lazım. Onun için selef alimlerinin, ehli sünnet alimlerinin bir kaidesi var. Bir nimetteysen elhamdülillah şükrederim. Allah bu nimeti verdi bize. Ama bir günah günah günahta bir hata, bir musibet geldi başına bu demersin Allah'tandır. Nispet edemezsin. Saygısızlık olur. Çünkü bizde ölçü var. Şer, musibet, kötü şeyle Allah'ın nispet olmaz. Ne dersin? Bu benim fiilimdendir. Cünahlarım getirdi başıma. Tabi bunu pratik olarak yaşarsın. Bir gün ben bir hocamla arabada gidiyordum. Bunu biz derslerde her zaman dinliyoruz ve derslerini yapıyoruz. Ama yaşamak ayrıdır. Onun için hocaların halkalarında ilm almak kitaptan kasetten almak gibi değil. Arabada gidiyoruz onunla böyle, önümüzde Ceddede bir araba geldi, yavaş kullanıyor. Hem tam sol şeritte hem yavaş gidiyor. Yani çok yavaş. O tabanda da ne yapar? Kaza yaptırır. Her şeyi yeri yerinde kullanacaksın. Ben, ben tutamadım, ya hocam dedim bir korna çabını yani çıkalım, yok dedi. Dedi, bu bir günahımız var, Allah bunu musallat etti bize. Ben anlamadım yani, o arada jetonum düşmedi. Ama ondan sonra düşündüm, ya bu ne kadar alimdir dedim hakikaten. Ben o arada yani ceton düşmedi bende. Sonradan anladım bir şey nedir? Bir günahımız var Allah musallat etti bizi. En küçük mesele yani biz neden bilmemiz lazım? Kendi nefsimizden bilir. Onu hiç Allah Teala diyor bir güzel hasene oldu Allah'tan bir. Wa ma asabe kemin seyyatin, f'min Hatta alimler diğer min nefsi mine şeytan. Nefsimdendir ve şeytanlandır. Çünkü şeytana nispeti olunur bütün şer. Nefis kimin elindedir? Anahtarı şeytanın elindedir. Vermeyeceksin anahtarı eline. Anahtarı verdin eline, istedik gibi oynar seninle. Onun için bu bir kaidedir. Güzel herler Allah'tandır, şerler nefsimizdendir şeytanlandı. Bu da bir kaide. Bunu da bildik. Şimdi müellif diğer tarafa geçiyoruz. Zulüm zulüm meselesi. Onu da okuyalım. Allahu Teala zulümden münezzeh, mutlak adaletle müttasıftır. Kimseye zerre miktarı zulmetmez. Her yaptığı adalet ve rahmettir. O şöyle buyurmaktadır. Ben kullarıma zulmedici değilim. Rabbim hiç kimseye zulmetmez. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Allah yaptıklarından ve dilediklerinden sorumlu değildir. O yaptığından sorumlu tutulamaz. Halbuki onlar sorguya çekileceklerdir. Evet. Şimdi burada da zulüm meselesi. Dedik ki biz bunu anlattık ee, ana çizgileriyle. allah Teala miskal zerre zulmetmez. Onun için Allah Teala zulümle münezzehtir. Kutçu hadiste dediğimiz gibi zulmü haram kılmış kendisine ve kulları arasında da haram kırılmış. Mutlak olarak miskali zerreyce Allah zulüm yapmaz. Allah'ın bütün fiilleri nedir? Adalettir, rahmettir. Bu kaydedir. Allah'ın bütün fiilleri adalettir, rahmettir. Ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. Qaf suresi 29. Vema ana bi zallamin lil abid ben kullarıma zulmedici değilim. Ben kullarıma zulmedici değilim. Bir kulu yaratmışsam ona zulmetmem. Bu Allah ikrar ediyor, söz veriyor bize, zulmetmez. O zaman kul mutlak olarak Rabbine güvenmesi lazım. Sonra diğer ayette. Kehf Suresi 49 وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا Rabbın ey Muhammed hiç kimseye zulmetmez. Diğer ayette Nisa 40 Allah, اِنَّ اللّٰهَ la يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ Bir miskali zerreyce Allahu Teala zulmetmez. Bu nedir bu kadar ayet? İqrar ediyor insan Onun için sen bir hata yapmışsan kıyamet gününde karşıma çıkıp sen yaptın diyemezsin. Senin iradenle yapıldığı ara bir diyemezsin. Çünkü Allah zulmetmez. Anlatabildik. Şimdi Allahu Teala bir de bir ölçü daha var. Bu da ölçüdür. Embiya surası 23. Bu bir ölçüdür. Allahu Teala diyor ki, her şeyi sorar yaratanlardan. Her şeyden hesap sorar. Her çeşitten hesap sorar ama kendisinden kimse hesap soramaz. Ne diyor? La yuşalu amma yafgalu, Kimse soramaz bu kaidedir. Eydir bu adalet mi? Bitene gelir diyor bu adalet mi? Siz ne dersiniz? Ha? Tam tam adalettir. Çok güzel cevap. Neden tam adalettir? He? Yani sen mahkemede hakimin karşısına çıksan evet bu hakim taraf tuttu diyebilirsin. Çünkü o da senin gibi bir insandır. Aynen organlara sahiptir. Aynen duygulara sahiptir. Ama burada tam adalet. Bu İbrahim kardeşimiz yani tam şelef alimi gibi konuştu. Allah razı olsun. Bu da neden? Tam adalettir. Çünkü o yaratandır. Sen yaratılansın. yaratılansın. Tam adalet. Yani o yaratan sen yaratılan. Nasıl olur? Sen ondan soru sorarsın. E bu entelektörler ne diyorlar Türkçe? Entelektörler var ya böyle fikir oynatıyorlar, fiçir cimlastik yapıyorlar, işte adalet bilmem ne hak, hukuk. Ne anlarlar haktan, hukuktan ya? Bu kadar yeter alarda Sen kulsun o yaratandır. Artık ne soru soruyorsun? Niye kadın öyle olsun mirasta Kadına bu kadar geldi, erçeğe bu kadar. Niye bu ayrımcılık, niye bilmem ne bunlar? Fikir cimnestiğidir. Bu bizde yazmaz. Allah'ın dininde yazmaz. O yaratandır sen. Yani. Niye? Soramazsın. Sen kimsin ki? Niye sorarsın? Sen bir devlette yaşıyorsan ha? Adam gelip sana, hakim polis gelip seni tutuyor, ellerini tutuyor, kimlik soruyor, seni rezil ediyor. Ne diyor? Desen niye böyle yapıyorsun? Adam gibi sor. Oğlum der, bu kanundur. Hah? Yasalar böyle emrediyor. Sen karşı çıkabilir misin? Yasa dedin akan sular duruyor devletlerde. Yasa böyledir. E bu dünyada bu yasayı kabul ediyorsun. Allah'ın, Yaratanın yasasını yarat. Sen istesen devlete karşı çıkabilirsin. Hiçbir şey yapmasın devlete. Silah kaldırmayı, kalemden karşı çıkma. Çek git. Gidebilir misin? Gidersin. Pasaportunu minersin, gidersin başka bir ülkede yaşarsın ben bu devleti beğenmedim dersin. E Allah'ın yerinden gidip nereye gideceksin? Git bir yerde Allah sahabı seni görmesin. Biliyorsunuz o meseleyi. Bir tane telebeler o medreseden, eski üslub medreseden icazet alırlar. Hoca bunları deneme yapar. Her birisinin bir tavuk verir. Diyor gidin bunu kimse görmediği yerde kesin. Hepsi gider keser gelir. Biri anlatır işte bir anlatır işleri merdiven altında bir de yer, derede diğer yer, mahallede bir diğer bilmem nerede bir tane gelir kesmemiş. Niye kesmedin oğlum? Bir bulamadım bir yer ben Allah görmez. O zaman diğer sadece bu yetişmiş. Anlatabildim mi? Sen nereye gideceksin? Kime karşı geliyorsun? İstersen sabaha kadar karşı gel. Senin hayatın ne kadardır? 70 senedir. 30 senesi uykuyla geçmiş, 20 senesi cancılık çağı, 10 15 20 senem var bağır çağır ondan sonra toprak olup gidersin. Değil mi? Şimdi ne kadar bağıranlar, çağıranlar oldu? Nerede kaldı Lilin'ler, İstanlin'ler? Nerede kaldı Hitler? Nerede kaldı Tavutlar? Nerede kaldı Furun'lar? Ne oldular? Tarih oldular. Bittiler. Anlatabildim mi? Onun için Allah Teala <gülüyor> yaratandır, sen kulsun, bitti bir. Boyun kilden ince durur. Şeriatın çestiği barmak acımaz diyenlerce. Yani bilmiyorum şeriat barmak kesmez de ama çok doğru bir sözdür. Yani şeriat nedir? Allah'ın emridir. Allah bir şey emretmişse tamam. Evet. Evet. Diğerini de işleyelim. O halde insanı ve fiilleri yaratan Allah-u Teala'dır. Ona irade, kudret, ihtiyar yani tercih ve dileme gücü vermiştir. Bunları insana mecazen değil, gerçek anlamıyla fiiller onun elinden çıksın diye vermiştir. Sonra da ona hayır ile şerri, birbirinden ayırt edecek bir akıl vermiş ve ancak kendi iradesi ve tercihiyle işlediği amelleri sebebiyle hesaba çekeceğini söylemiştir. İnsan mecbur değildir, aksine onun kendi iradesi ve tercih hakkı vardır o. O ne yapacağına ve neye inanacağına kendisi karar verir. Şu şu var ki onun meşiyeti dilemesi Allah'ın meşiyetine tabidir. Allah'ın dilediği her şey olur. Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Allah Teala kulların fiillerinin de yaratıcısıdır. Onlar o fiillerinin sadece failidirler yaratıcısı değildirler. O halde bu fiiller yaratılmaları, var edilmeleri ve takdir edilmeleri itibariyle Allah'tan fiil ve kesb olmaları itibariyle kullardandır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. O Kur'an herkes için sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Evet, şimdi burada neye geldik? Allahü Teala dedikçe biz dört tane kaderde asas meselelerimiz vardır. Bir nedir Allahü Teala yaratmış. Allahü Teala bu evrende kendisi hariç her şeyi yaratmış. Her şeyi yaratmış. Buna ne dahildir? Bizim fiillerimiz de dahildir. Bazı sapık fırkalar saptılar şeytanın liderliğinde, imamlığında. Ne dediler? allah Teala insanların fiilini yaratmıyor. Çünkü seçim hakkı vermiş bize. allah Teala biz yaptıktan sonra ha haberdar oluyor. Melekler yazdıktan sonra haberdar. Haşa ve ker. Evet. allah Teala seni yaratmadan önce bak yaratmadan önce hiç sen yok uçan, dünya yok uçan, dünyayı yaratmadan önce fi tarihinde bir şahıs gelir, adı budur, bu kadar evlenir, bu kadar yaşar, böyle yaşar, böyle ilanır, sonuza bunu ilan ölür. Yani bilmiyorum tabir ne kadar caizdir ama bir yaratana da bu yakışır. Değil mi? Mutlak ilim buna derler. Ama yok işte, haşa, nasıl insan düşünür onu bilmiyorum yani. Nasıl bir insan düşünür, insanın fiili Allahu Teala'yı yaptıktan sonra haberdar olur. Yani bu Allahu Teala'yı, bu çifirdir allah Teala'yı sıfatlarından ne yapıyorsun? Bu yani büyük bir şeydir ama maalesef e, e, Musulmanlar içinde böyle fırkalar çıkmış. Ehl-i Sünnet neye, neye inanıyor? Ehl-i Sünnet inanır. İnsanı Allah yaratmış, de yaratmış. Ama insana ne vermiş? İrade vermiş. Kudret vermiş. Seçim hakkı vermiş. Meşiyet vermiş. allah Teala bunları vermiş. allah Teala bunları vermiş kullara. Kullar fiillerini hakkıyla seçsiler. Hakkıyla fiillerini seçsiler. Fiillerini hakkıyla seçiyorlar. Ama genel seçimleri de Allahu Teala'nın iradesi altındadır. Çünkü bu kavun sen bu evrende yaşıyorsun. Onun için Allahu Teala'nın iradesi altındadır. Allahu Teala diyor sonra ondan sonra seçim hakkı nedir? Akıldır. Aklı vermiş, herden şerr'i ne yapsın, ayırt etsin. Bu seçimlerine göre amelleriyle ne olarak Hesaba çekiliyorlar. Bir kul hesaba çekiliyorsa neyle çekiliyor? Kendi iradesiyle çekiliyor. Hiç Allah-u Teala dedir, bizde bir kayda var nedir? Hemen bu kaydaları faaliyete sokun. Nasıl sen matematikte ne diyorlar? E, ezbelliyorsun 5 artı 5? Tablo. Tabloya ezbelliyorsun hemen bir hesaba geldin hemen hemen diyorsun 5 Topluyorsun. Bunlar da kuraldır, kaidelerdir. Hemen bunları devreye sokacağız. Bir kulacağızsa kıyamet gününde günah işlemişse neyle suçlanır? Kendi iradesiyle. Çünkü sen seçtin bu yolu. Allah Teala sana akıl vermiş, seçtin bu yolu. İnsan bu konuda mecbur değil. Zordan bir şeye mecbur değil. Nedir? Bir muhayyerdir. Muhayyer nedir? Seçim hakkı var. İradesi var, meşiyeti var. Seçiyor. Fiillerini, itikadını seçiyor. Ama fiilleri, itikadları genelde Allah'ın evreminde, Allah'ın yarattığı yerde yaşıyorsa hepsi Allah'ın emri altındadır. Allah istediği gibi yaratır, istediği gibi koyar, istediği gibi ne yapar? Yaratır insanların fiilinde. E bir tane gelir bize, diğer bu kadar yeri dinlese dersen. ne diyer bize? E hayda siz diyorsunuz Allah istediği gibi yaşar, o zaman ben namaz kılmıyorum beni niye sorguya çekiyorsun dünyada? Değil mi? Diyebilir mi? Evet. Diğer doğrudur. Ama diğer kareleri anlamadığı için diğer. Ama biz bunu diyemiyoruz burada. Neden? Anladık meseleyi. Anladık. Yani Allah zulmetmez, Allah e, irade vermiş, seçim hakkı vermiş. Hepsi onun için akide arkadaşlar. İslam akidesi Olmaz bir parça parça, kaderdeki gibi bütün akidede biz ister akideyi ana çizgisiyle anlamamız lazım. Böyle parça parça anlayamazsın. Ben iman meselesini anlatayım size. Zordur anlaması. Kifir meselesini anlatım zordur. Vaid meselesini anlatsam zordur. Neden zordur? Çünkü bunlar hepsi birbirine bağlıdır. Dostluk düşmanı anlatsam zordur. Sen iman anlamasın, kifir anlamasan dost düşmanı vaidi meselesini nasıl anlayacaksın? Onun için itikadı çocukluktan ana çizgisiyle anlatırlar insanlara ki yavaş yavaş basamak basamak anlasın. Bir meselede uzman olamazsın. Bu diğer ilimlerde de öyledir. Değil mi? Mesela arkadaşımız bizim marangozdur. Yani bir marangoz yanında çalışmasa ben işte presçi olamam. Ben koltuk yapamam. Neden yapamıyorsun? Çünkü ben görmedim kimse koltuk yapsın önümde. Yani ne, nasıl olur bu? İster mesela bir çalışacaksın marangozun yanında bir kaç sene çıraklık yapacaksın. Göreceksin çekiç nerede kullanıyor, vida nerede, vida nerede. Nasıl testereyle kesiyorsun, bu mekine ne işe yarıyor. Ana çizgiyle bir marangozluk aklında olacak. Ondan sonra seni neye verseler o konuda uzmanlık alabilirsin. E her iş böyledir. Akide de öyledir. Fıkıh da öyledir. Ama özellikle akide çok hassas meseledir. Ondan sonra allah Teala şeyi herden şerri seçimini verdi. insana neden? allah Teala fiili yaratıyor. İnsanın fiilini yaratıyor. Ama seçimi üzerine heccat kalksın kıyamet gününde Rabbil alemin. Kul seçiyor. İrade veriyor. Bu da tam adaletin şeyidir. Ama neden ya Rabbi hepimizi iyi yaratsaydın ya Allah, diyor ben dünyayı yarattım, imtihandır. imtihan tarlasıdır. Ha? Bu da soramazsın Allahu Teala'ya. Yine bir kuralımız var. Allahu Teala'ya sorun sorulmaz. Yaratan'dır. Allah Teala'yı bu dünyayı yaratmış ne için? Ne için yaratmış? İmtihandır. Ki dünyanın sonunu, evrenin sonunu çi şey, sonuçla bitirmiş. Biri cennet, biri cehennem. Biri mutluluk, ebedi mutluluk, biri azap, ebedi azap. Bunun içinde birinci sınav yaratmış. Hadi sınavına geçin. Bu sınavın da kuralı var, ölçüleri var, filanları var. Hepsini yeri yerinde adalet, böyle millimetrelik adalet var kader meselesinde. Hepsini yaratmış. Biz de buna inanıyoruz. Evet, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ee, Tekvir surasında 28-29'un zeya. Limen şa'e minkum en yestekim. Kim istese istikamet etsin edebilir. Çünkü ne dedik? Ona seçim hakkı var. Doğru yolu bulabilir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allahu, رَبُّ الْعَالَمِينَ Siz isteyemezsiniz de seçersiniz illa Allah istemese. E şimdi bir tane ilk bayatı okusa, hiç İslamiyet'ten haber olmasa yani kader dersini anlamasa e o zaman diğer neye? Ama biz anlıyoruz şimdi değil mi? Taşlar yeri yerinde elhamdülillah oturdu. Tablolar oturdu. Bu, bu şeyleri kullansak elimizdeki şeyleri ölçüleri tam yerinde oturdu. Diğer ayette ne diyor? Kısas surası 68 وَرَبُّكَ يَخْلُقُمَ يَشَعْ وَيَخْتَرُ allah Teala istediğini, seçtiğini yaratı. ma لَكُمُ الْخِيَرَةُ Sizin de seçim hakkımız, hakkınız yoktu. Subhanallah, Allah münezzehtir.'' ''Sübhanallah ve teala emme yüşrikûn.'' Bu çok acayip bir ayettir maşallah. Allah istediğini yaratır, seçtiğini yaratır. Sizin de seçin hakkınız yoktur. E bir tane bu ayeti duysa ne diye? O zaman diğer biz boşuna amel ediyor. Allah yazmışsa ben cehennemliyim. Ben net çaba göstersem boş. Öyle mi? Değil. Allah istediğini yaratır, seçer. Ama Allah'ın kuralları var yaratmakta, seçmekte değil mi? Zulma emretmez, kötülüğe emretmez, kötülüğe destek vermez değil mi? Ee, doğru yol göstermek için elinden tutar insanların. Bunlar dedir nededir? Nededir? Yani Allah'ın kuralları altında. Bir de allah Teala alimler diyorlar ki istediğini seçer, yaratır. Ondan sonra ne diyor? وَمَا لَكُمُ الْخِيَّرَةِ ben niye yarattım, yaratıldım? Keşke esmer olsaydım. Diyebilir miyim? Bu ölçü buradadır işte. Bu niye daha sarışındır ben böyleyim? Bu niye güzeldir ben çirkinim? Bunu kimsenin elinde seçim hakkı yoktur. Ben niye Türk yaratıldım o Arap? Allah böyle istemiş. Ben niye İstanbul'da yaşıyorum o başka yerde? E Allah böyle istemiş. Kadere iman. Ben niye zenginim o fakir? Allah böyle istemiş. Anlatabildim mi? Ama men niye salihim o talih? Bunu da Allah böyle istemiş ama burada ne var? İnsanın iradesi var. Bu ondan hariçtir. Cenel'de Allah iradesi altındadır ama sana seçim hakkı verdiği için he? seçim hakkı verdiği için, hidayette verdiği için seni yaratmadan önce hidayet verse nasıl seçersin onu da bildiği için öyle olmuş. Bir de sana avantaj vermiş. Bak Yaratmadan önce Allah Teala dedi hazır adamın zürriyetini belinden aldı, ikrar ettirdi. Ben Rabbinizim. Bak dünyaya gideceksiniz. İmtihan tarlasına girmeden önce bak, sınava girmeden önce, sınava girerken işte ben Rabbinizim. İnanın. Ondan sonra başkası gelse, küfür yaptırsa, yaptırmayın. İkrar etmişler. Bunlar hepsi nedir? Avantajdır. Onun için bir insanı diyor alemler, bir adaya bıraksan, hiç kimseyi görmese, Rabbini tanır. Ana cizgisiyle. Bilir bu dünyayı yaratan bir güç var. Hiç demez Lil'in gibi düşünmez. Darwin gibi de düşünmez. Değil mi? Düşünür mü hiç? Düşünmez. Diğer bu evren kendi kendinden yaratılmış. Yani biz meymunuyduk sonra e, de, şey olduk kusura bakmayın biz meymun değiliz. Atalarımız meymun değil bizim. Biz Hazret Adem'den gelmiş. Siz meymunsunuz evet olabilir. ahlakınız meymun aklakıdır böyle düşünüyorsunuz. Ama bu bu dünyada canlı adam oğlu var ise hepsi adam oğludur. Evet. Sonra ne diyor? Subhanallahi ve teala amma yüşrikun. <gülüyor> Allah'a şirk koşuyorlar böyle de. Ne koşuyorlar şirk? İşte şirktir bu. Ne? Amma yüşrikun. Nedir şirk? İşte diyorlar Allah Teala zulmetti bize. Allah haşavekef Allah Teala istedi böyle olsun. Allah Teala ve vesaire. Bunlar hepsi şirke cürüyor. Anlatabildim mi? Evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki bir hadiste diyor ki مَا مِنْ كُمْ illa vakat Bir kimse hiç yaratılmadan önce illeçi yeri cennette ve cehennemde belli olmuş. Yeri cennette ve cehennemde belli olmuş. Yani Allah dünyayı yaratmadan önce cennetliklerin, cehennemlikleri belli etmiş. Dedik. Dünyayı, yeri, gökyü, semavati yaratmadan önce. Anlatabildim mi? Sonra diyorlar ya Resulallah. Ondan dolayı biz ameli bırakalım mı? Soruyor sahaba. Diyor hayır Resulallah. E'melu fe kullu müyesserun lima hulika lehu. Her çeş şey yol gösterdiği gibi 13 yaşanmış. Yani senin fıtratın selim ise sen yoluna gideceksin. Yani Allah istemiş cennetlik cennette cehennemlik cehennemde ama fıtratın da senin seçim hakkı olduğu için fıtratına göre seçeceksin. Eмма men kana min eğer bir tane saadet ehlisi ise Allah cennette ebedi orada saadet yazmışsa saadet yolu kolaylaşır. Eğer ateş ise, şakavat sahibi ise o yol onun için şey olur. Sonra Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, hangi ayeti okuyor? Leyl surası 5. 6. ayetine Ne diyor? Fe emmen a'ta Kim Allah'tan koruktu? Ha? Ve saddaka bil husna. Fe lil yusra. Bu da bir ölçü. Kim Allah'tan koruktu? inandı peygamberlere Getirdiği şeriata ona iyi yolu gösteririz. Demek ki bu da bir avantaj allah Teala vermiş. Sadece Resulü göndermemiş. Yeter ki sen adımı at, rızkını biz veririz. Yeter ki sen adımı at, yolu biz gösteririz. Evet. allah Teala müşriklere bu ayetta şöyle açıkladı, reddetti. Mesela kaderi inkar edenler. En'am suresi 148. Ne diyor? Seyekulüllezine <gülüyor> eşreku. Şirk koşanlar diyenler ki Allahu ma eşreknâ. Allah isteseydi biz şirk koşmazdık. Vela <gülüyor> âbâûne. Babalarımız da. Vela harramnâ min şeyin. Biz de kendimize bir haram halal kendimizden kurmazdık. Kezâlike kezebel lezîne min kablihîn. Olar yalan diyorlar. Allah'ın dinine emme yüşrikun dedi Allah Teala. İşte diğer ayette <gülüyor> min qablim hatta zâ sene azabı gördüklerinde o zaman inandılar. Dedikleri gibi değilmiş ölçü. Böyle diyorlar. Allah Teala bunların ne reddediyor? Diyor Teala kul de ey Muhammed <gülüyor> hel indekum min ilmin sizin bir il, ilim olarak bunu konuşuyorsunuz. Yani diyorsunuz Allah istemeseydi bunu nereden getirdiniz? Bir elimlendi. Fe tuhrucuhu lana. Çıktı bize. İlim var ise söyleyin bize. İn te tabiun illa zann. Ama sizdiri kendi havanızdan zannediyorumdan zandan konuşursunuz. Ve in entum illa تخرسون. Yani abuk sabuk konuşuyorsunuz. Bilmedik cahilce konuşuyorsunuz. Eğer bir ilminiz varsa söyleyin. Allah böyle istememiş. Caferler diyorlarsa, "لو Ondan dolayı Ehl-i Sünnet diyor ki, kader Allah'ın bir sırrıdır. Bunu sadece Allahu Teala bilir. Hiç kimse kadere dedik Nem ne Cibril Aleyhisselam en yakın melek, yan hiçbir peygamber kader nedir, ne zaman vuku bulur, ne zaman olur bunu bilmez, Allah bilir. Kader meselesinde de çok derin düşünenler dalalete giderler. Yani içinden çıkmaz çünkü şeytana hep açık, böyüc bir kapıdır. Biraz aralasan kendini akıntı, şeytanın akıntısında bulursun. Kaderin kapısı nedir? Teslimiyettir. Teslim alacaksın. Allah istemiş bitmiş bu kadar. Çünkü bunun sırrı nedir alimler demişler? Allah Teala kaderin ilmini kullarından Kesmiş umitlerini. Yani bunda uğraşmayın. Kaderi anlayamazsınız. Çünkü siz kulsunuz. Değil mi? Anlar mısınız? Anlayamazsınız. Muradın da anlayamazsınız. Çünkü yaratan ayrı, yaratılan ayrı dedir. İllet ince nokta burdadır. Anlayamazsınız. Ondan dolayı ölçü nedir? Allah sizden sorar, siz soramazsınız. Bu ayettir. Ondan dolayı ehli sünnet her zaman ne olmuş? kadere teslim olmuş. Ve bu ayetlerin her zaman kader inanmayanlara reddetmişler. Nisa Surası 78. Kul kulumun Her şey Allah'tandır. Kıyır, şer, e, e, iyi, kötü, dünya yaratmak, salih, talih, güzel, çirkin, her şey Allah'tandır. Feme haüla el-qumile Bu. Diğerleri niye bir laftan anlamıyorlar? Apaçuk. Yani bir sürü ayet var dedik kaderle ilgili. Hepsi neyi şey yapıyordu? Kadere delalet ediyor. Allahu Teala kader nedir? Kısacası dedik kader budur. Allahu Teala geçmişte gelmişte ne olacağını bilir ve nasıl olacağını bilir. Her şey Allah'ın iradesi altındadır. Bu irada çünkü Allah yaratandır. Biz kullarız, yaratılanız. Onun haricinde Allah subhanehu ve teala insanlara seçim hakkı vermiş. Günahlarını, fiillerini kendileri seçiyorlar, işliyorlar. Onay kendilerine kalır. Kıyamet gününde insan çıksa Allahu Teala'nın önüne, terazide defteri açılır. Günahları var ise kendisi işlemiş. Evet, kader konusu Ehl-i sünnet akidesine göre çok güzel ve çok tatlıdır. Ne zaman ne olsa teslimiyet olsun. İnanıyorum. Ama keleme girdi, felsefeye girdi. E, konu, ko, e, e, Laf cetir götüre girdi, altından kalkılamaz. Ki bir günde görüyoruz ehl-i sünnet haricindeki fırkalar içinden çıkamamışlar. Ama biz elhamdülü öyle bir sorunumuz yoktur. Bu kadar dersi de bir gün bu kader. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi l-mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain.